Radyo tiyatrosu.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 Koş bir kızak getir bize. E, dur hayır. iki kızak. Hemen. Şu son günümüzde şu sevimsiz herifini çağırmanın alemi var mıydı? Tamam Kendi geldi kovulmaz ya. Hem alışmalısın artık. Sahi hayvanat bahçesine mi gidiyoruz? Evet efendim. Evet. Beni seven arkamdan gelsin. Allah kullar versin. <gülüyor> Sevinç deli öttü onu bayram çocuğuna dön. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.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 Buyurun baylar buyurun baylar Dünyanın en büyük timsahını gösteriyoruz Arada başka hayvanlar da göreceksiniz Adam başına iki köpek Ay, İki köpek adam sanki? başına O timsah anneciğim Hadi bakalım biraz da şu meşhur timsahı görelim İşte dünyada eşi bulmayan timsahımız Bunlar Nil nehrinde yetişiyor Krakodilisi Bulgarisi adı veriliyor Boyu bizzat gördüğünüz şekilde altı metredir. Hiç bu kadar büyük olduğunu bilmezdim. Öyle mi? İri bir kertenkele sanırdın demek. İnsanlar sürüngenler soyundandır. <gülüyor> Belki de kanatlı bir kuş sanıyordun değil mi Helen Helenacığım? <gülüyor> Sürüngen ne demek? Kertenkele soyundan demek. Ben okulda okumuştum. Aligatorlar daha büyük bile olurmuş. Ah <gülüyor> bu Melis. Anası Nil timsahı babası aligator. <gülüyor> Tevekkeli değil. Ölü gibi yatıyor. Belki de ölüdü. Anne sus kuzum adam bize gülecek. Büyük anne...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 Ne benim evladım bugün? Kıyafet nasıl bakır? Bak soba ile başını toklanınca ne yapıyor? Kaza bakayım bayanlar Carlu olduğunu. Ha, adı nedir bunun? E, Carlu. Timsahınızın adı Carlu mu? Evet. Böyle Carlulunca adını tanık. <gülüyor> Çocuk dördü mü hiç? Ama anneciğim timsahlar yumurtlarlar. Üstelik de bu erkek bir timsahtır. Aferin benim oğlum. Hadi şimdi vaktet.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 Ee, şuradan dördün. Başını hemen suya daldırıyoruz. Dur bakayım. Bak. <gülüyor> Hakikaten çok eğlenceli ya. Aa, uzağa kaçtı ama. Şu parmaklığı aralayın. He? Tamam. Bak tamam. Dur dur. Gıdı gıdı gıdı. Ay! Ay hu huylandın mı Karlocuk? Dur bakayım dur. Hepsinler seni Carlo. Gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Apa bana bakın bala bala. Bunlar Alman. Bunlar İngiliz konuşuyor. İki dil bilen yok mu?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 Sahı. Yuttu adam, yuttu oh, adam. Zavallı Tim Sahım, ne zıkk şimdi? Zavallı Karno. Canım hemen Karnını yarmalı, şimdi derhal yapmalı İyi ee, bunun lüzum kalmayacak belki. Hemen çatla hayvan. Ah mı dersiniz? Çatlarsa ne olur? Ah. Duydun başımıza Karnı, <gülüyor> Karnını yarmak lazım. Çatla. Evet bir operatör çağırmalı hemen hayvan ameliyat etmeli. Oh, Bakınız hayvanı kurtarma. Ne de yaptı sanki bunu? Cidden ileri gitti, o kadar da söyledi. Canı bırakın şimdi timsahdan önce herhalde içindekini düşünmemiz gerekiyor değil mi? Demek timsah sizce önemli değil. Ölsün istiyorsunuz demek arzabalı Karlo. Babam onu teşhir ederek yaşadı. Büyük babam deseniz öylesine. Çocuklarım, torunlarım da onunla geçinecek. Biz timsahsız Avrupa turna ne yapmak var? İçindekini yok düşünmek. Timsahın yanında onun lafı mı olur? Ah oh, kim alır sata onu? Tanımaz bile kimse.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 Tabii. Nasılsın? İyiyim, iyiyim, hiçbir şeyim yok. Ay i̇nanılacak şey değil. Ay büyük bir mucize, babam hiçbir zarara uğramadan yutulmuş olacak. Bir yerin acıma diye İvan. Hayır, salimen vasıl oldum. Ne tuhaf, değil mi? Tuhaf olan ne? Avrupa'ya gideceğim diye bilet al, kalk, kalk kimsanın midesine yollan. Herkes ne diyecek bakalım? Çok doğru yani eleleme rezil olacağız. Ay düşün, düşün şeye bak babacığım. Şimdi bütün mesele seni bir kere oradan çıkarmak. Hayır efendim, müsaade etmiyorum. Etmiyorum müsaade. Timsakımdan kimsenin çıkartmasına müsaade etmiyorum. Ee, bundan size ne zarar gelir canım? Yavaş şimdi seyirciler çoğalacaktır. Ah oh, biz çok bilet satacak. Ay ne insanlarmışsınız siz. İvan, duyuyor musun beni? Duyuyorum Alexi. Ben doğru amirine gidiyorum senin. Git, çok güzel fikir. Hayır efendim, tasminat almadan dünyadan müsaade etmiyorum.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 Oh, e, timsahım için tam e, üç bin istiyor bin ruble e, Midesinde canlı bir insan bulunan bir timsah e, Beş 5000 ruble bile eder Ama sizinkini ufak bir İskonto yapabiliyorum Siz timsahınızdan da korkunç bir cana varsınız Görüyor musunuz şu işi İvan kocacığım şimdi ne yapacağız Alexi bizim müdüre gitsin Hemen gidiyorum Sen de sevgili karıcığım, Helena Sakin ol çok rica ederim sinirlenme Her şey düzelecek merak etmeyin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 Bir kızağa atladım, müdürle konuşmamızı dostum İvan İvarovic'e anlatmak üzere hayvanat bahçesine geldim. Ama ilerle ilerleyebilirsen, bir kalabalık bir kalabalık iğne atsanız yere düşmüyor. Ana baba günü. Kapının önüne koca bir plaket asmışlardı. İzdihamdan ötürü kapalıdır. Öğleden sonra on tekrar açılacaktır. Seyircilerin kuyruğa riayet etmeleri rica olun. Sinirli sinirli kapıya vurdum Yok okumanız Kapalı yazıyor ee, Ben Alexey Semyonov Yani Ivan Ivanovich'in arkadaşı eh, Bırakamam sizi içeri Timsahın dinlenme zaman ee, Ben timsahla değil dostumla konuşacağım Önünde dinlenme zaman Çok konuşmak var ses kısıldı Birazdan gene seyircilerle konuşacak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 ...davetsiz konuk düşmandan beterdir derdi sözünüz. Ne ararsın timsahın midesinde Allah'ın kulu. Evi barkı yok mu acaba? Yoksa saklanacak bir kovuk mu arıyordu? Allah Allah'a şükür başkentimizde herkesi ...elverişli ve konforlu kagir evler dolu. Dünyada yer kalmamış gibi... ...bir hayvanın içine izinsiz tünemek... Ey, ...çok barbarca bir hareket. O bir yere girmedi bir yere tünemedi bayan... ...timsah onu yuttu. Ha. Timsah malumaliniz yıtıcı bir hayvandır hanımefendi. Aa, anlaşıldı anlaşıldı. Siz de hayvanları sevmeyen soydansınız.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 Kapıcıya gidip sorar mısınız? Acaba zemin katındaki büyük depoyu bize kiralar mı? Hı, anlayamadım. Ya orayı salon gibi döşemek pek hala mümkün. Ne salonu? Salon olarak canım. Ya, duyduğuma göre çok rağbet topluyormuş. Onu Timsah'ın midesinden duymak çok ilginç olsa gerek. Timsah bütün o kafesiyle bizim aşağı bodruma taşırsak diyorum. Ee, nasıl? Kocanızı kafesle... Evet buraya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 misiniz bayım? E, kapamıştım da. E, ziyaret saati 8'e kadar yanılmıyorsam. E, bugün erken kapadık. Çok kalabalık vardı. Bir izdiham. E, hayvan tabi sineklendi. İçinde bir insan olduğu haberi yayıldı. E, seyircinin ardı arkası kesin Evet biliyorum. Giriş ücretini bir ruble daha yükselttik. Karım hala paralar kadar sayıyor. Ee, çok güzel de dostum nasıl yaşıyor mu? Aa, yaşıyor. Ee, bu rongurun um, isterseniz bu. Ivan, o, Ivan nasılsın? Alexi sen misin? Evet. İyiyim saatim, kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu daha sonra konuşuruz. Sen müdürle konuştun mu? Ee, ona anlattım hepsini olduğu gibi.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 Gördün mü başımıza geleni? Aha, ne var bunda üzülecek ve sana dünya çapında söylede kavuşuyorum. Hadi baylar yeter, yeteri kadar konuştunuz artık. Dimşah'ın e, istirahate ihtiyacı var. Bugün hadi yoruldu. Babamla biraz daha konuşmak istiyorum. Ya ama ancak Dimşah sayesinde ve benim onayım dahilinde. Herhalde resmiz yarım saatleri dışında değil. Lütfen, e, lütfen de hal buradan çıkınız.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 Dışarıdaki büyük kızak ne oluyor? Yolculuk var galiba. E, Cinegallı şey ben yani biz... Tutuklayın. Ah, suçum yok benim Cinegallı. bırak beni. Bizi suçluğunu söktüyorduk yine. Yapmayın. Her şimit suçsuzluğunu iddia ed ede dursun. Onu alıp götürdüler. Siz timsahçının karısı mısınız? Ha, evet. Övünüyorum da bununla. Ne de bu rezalet? Gece ne istiyorsunuz Tutuklar. bizden? Tutukmayın! Bir kadını nasıl mamele ediyorsunuz albay? General! Ah pardon general! Size söylüyorum! Sizi amirinizle şikayet edeceğim! Kendisi hayır! Bundan sonra önerime uyularak... generalle polis komiseri olay yerine cennetildi. Timsahın bulunduğu kurşun parmaklıklı kafesin önünde... ...kafa kafaya verdiler. Hayvan uyuyordu...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 Gerçekten kurnazca düşünülmüş güzel bir plan. Sinsice bir, iş, Sayın General, çok sinsice. Zaten biz de polis olarak işte içinde <gülüyor> bir insan var. Hala şüphede misiniz? Üstelik bu insan konuşuyor da. Ama Ivanovich adında bir insan Petersburg'da bulunamaz, Generalim. Çünkü kendisi dışarı gitmek için pasaport çıkarıp ülkeyi terk etmiştir. Siz öyle olarak. sanın. İşte bütün numara orada ya. Anlıyor musunuz? Sizi aldatan da bu ya. Kabul etmeli ki güzel bir plan. Baytarözbaşı, ne hal başına?